أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد Kıyamet Suresi'nin son birkaç ayetine varmıştık geçen hafta. Hatırlayacak olursanız en son "Vazanne ennehu'l firak" o zannetmiştik ki işte bu ayrılıştır. "Valtafet valtafet is bacak bacağı dolaşmıştır. "İla rabbike yawma izinil masaq" bugün varış Rabbinedir ayetine kadar gelmiştik. Sonra Allah azze ve celle teala Kıyamet Suresi 31. ayette "Vela saddaka ve la Namazla kılmazdı, sadaka da vermezdi. Namaz, bedeni ibadetlerin en yücesidir. Sadaka da mali ibadetlerin gene en yücelerinden bir tanesidir. Namaz, ayette ifade ettiği gibi, اِنَّ صَلَاتَ تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şüphesiz namaz insanı kötülükten ve fuhşiyattan, münkerden alıkoya Tabi kimi alıkoya Namazda iken kimin huzurunda durduğunu bilen insanı alıkoya Şimdi masiyet işleyen bir insan öğlen namazından sonra kılmış bir masiyet günah işlemiş, haram fısk işlemiş. İkindi namazında namaza durduğu zaman bilirse ki Allah'ın huzurunda duruyor. Kıyamet günü hesap vereceği mercinin karşısında bir utanç, bir eziklik işte bu yaptığı günahın pişmanlığını yaşamak gibi bazı hislere ve duygulara kapılır. Ama bu namazda kimin huzurunda olduğunu bilen insan için böyledir. Yani namazı sadece şekli birkaç hareket gibi algılayan insanlar tabii ki bu e, ayetin ifade ettiği gibi namazın onlar kötülükten alıkoyması onlar için geçerli değildir. Namaz namazın ne için kıldığı bilen bir topluluk için kötülük ve münkerden alıkoyucu bir unsurdur. Sadaka ise insandan belayı defeden, insandan musibeti defeden bir unsurdur. Ve sadaka Rabbin gazabını Söndürür. Her ne kadar hadis zayıf da olsa, e, bu, bu bahsettiğim hadis, sadaka Rabbin gazabını dindirir diye bir hadis var. Bu hadis senet olarak zayıftır ama mana itibariyle doğrudur. Allah'ı yaklaştıran, Allah Azze ve Celle'nin mağfiretini kula celbedecek edecek unsurlardan bir tanesidir. Allah diyor ki, o cehenneme giren, helak olan kişi için, O sadaka da vermezdi, namaz da kılmazdı. Yani kendini temize çıkartacak hiçbir unsur yok o adamın yanında. وَلَكِنْ كَتْرَبَ وَتَوَلَّا Ancak yalanlar ve yüz çevirir o. Yalanlar ve yüz çevirir. Bakın yalan, yalan konuşmak, yalanlamak bunlar hepsi birbirine bağlı esaslar ve kriterler. Bir da asla ve asla bir araya gelmeyecek esaslar ve kriterler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yalan kişiyi yalan kişiyi Allah katında kezzaplardan yazar. Allah katında kezzaplardan yazılması da kişiyi cehenneme götürür. Doğru konuşmak, sadık konuşmak, sıt üzere konuşmak kişiyi Allah katında sadıklardan yazar. Sadıklık da kişiyi cennete götürür. Doğru ve yalan bu iki esas ve kriterdir. Yani kişiyi cennete ve cehenneme götürecek iki esas ve kriterin adıdır. Allah'tan korkan bir topluluk önce nefsine doğru konuşur. İnsanların ekserisi, Allah'ın rahmet ettiği üç beş tanesi hariç hepsi yalancıdır. Yani bu büyük bir iddia. Açık ve net söylüyorum. Ahirete iman iddiasında sözünde sadık olan insanlar gerçekten... Biz ahirete iman ediyoruz, tasdik ediyoruz derken sadık olsalardı kesinlikle ve kesinlikle bir tane masiyet dahi işlemezlerdi. Bir tane Allah'a isyan, bir tane fısk dahi işlemezler eğer doğru konuşsalardı. Çünkü doğru konuşmak ameli beraberinde gerektirir. Sözün, dilin sözünün ve kalbin sözünün mutabakati amelle ortaya çıkar. Amelle belli olur. Şimdi adam bir tanesi Diyor ki ben hayrı istiyorum. Ben dedim ki adama hayrı istiyorsun. Peki ameline baktığın, hayatına baktığın zaman hayatında hayrı var mı dedi yok. O zaman yalan konuşuyorsun. Çünkü Allah yalan konuşmaz. Kullar yalan konuşurlar. Çünkü Allah kim diyor doğrulmayı isterse birçok ayette bunu anlatıyor Allah subhanahu wa Kim hidayete ermeği isterse Allah onu ulaştırır. Allah onun göğsünü genişletir. Allah onun kalbini İslam'a açar. Sonucunda hayır görür. Eğer gerçekten bunu hakkıyla irade etmiş olsaydı. O yüzden Müslüman işe önce kendi nefsine doğru konuşmakla başlayacak. Ya ben işte daha salih bir insan olmak istiyorum. Allah'ın dinine daha fazla yardım etmek istiyorum. Ama dünyalık ev alacakken, dünyalık para alacakken sarf ettiğim gayretin onda birine ahirette sarf etmiyorum. Burada yalan söz konusudur. Doğru konuşan bir insan tabloya baktığı zaman bunu görmemeli. Tam aksine zıt bir şey görmeliydi. Ve emin olun Allah'tan korkup hepimiz kendimizi hesaba çeksek, Allah'ın rahmet ettiği bir avuçtan başka hepimiz yalancıyız. Ve kâfirlerin ortak vasfı yalan söyleme. Müslümanlardan fasıkların da. Resulullah diyor ki, alestiratırsam, müslüman zina yapar. Müslüman faiz yer. Müslüman haram dediğin hangi şey varsa hepsini işler ama Müslüman yalan konuşmaz. Çoğu zaman şeytan yalanı emreder. Çünkü Allah Resulü hadiste diyor ki çok yalan söyleyen şeytan sana doğru söyledi diyor hadiste. Ebu Hureyre zekat mallarının başına memurken şeytan gelip insan kılığında zekat mallarına çalmaya çalışıyor. Onu yakalayınca diyor sana bir şey öğreteyim beni bırak. Diyor ki nedir o? Diyor ayetel kürsüyü okursan yatağına yattığında şeytan sana yaklaşamaz. Resulullah diyor ki çok yalancı doğru söyledi. Hani bozuk saat günde iki defa doğruyu gösteriyor ya onun gibidir. Demek ki yalancılar da bazen doğru söyleyebilirler. Şeytan çok yalancıdır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği şekilde. Ve insanlara da yalanı emreder sürekli. Hayatımız boyunca insan olmamız sebebiyle hep hata yaparız. <gülüyor> ki Tirmizi hadisidir. Eğer sizler hata yapmasaydınız Allah sizin yerinize hata yapan bir topluluk getirirdi. Onlar Allah'tan bağışlanma dilerdiler, Allah da onları bağışlardı. Eğer biz hata yapmasaydık Allah bizi gideri yerimize böyle bir kavim getirirdi. Hata insan olduğumuz için bizden eksik olmaz. <gülüyor> Ama Müslüman'ın bu hatada, Müslüman'ın takılması gereken tavır doğruyu konuşmak, günahını itiraf etmektir, hatasını itiraf etmektir. Nitekim duanın kabul şartlarından biri ayıbını itiraf etmektir. Alimlerin kitaplarında yazdığı birçok ayet ve hadiste anlatılan şey. Dikkat ederseniz Adem ne diyor? Rabbena zalamna anfusana. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik, Hata bizim. Hatayı kime nispet ediyorlar? Kendilerine. Yunus diyor ki: La ilahe ill ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ben zalimlerden oldum. Hata benim ya Rabb. Seyyidül istiğfar diye bilinen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediği şu dua var. diyor ki kim bunu geceleyin okur ve o gece ölürse cennete girer. Kim gündüz vakti okur, gündüz içerisinde ölürse cennete girer. Allahumma ente rabbil la ilaha illa ente, khalaqtani ve ana abduka ve ana ala wa vaadika mastata'tu abul a abuluk bi ni'metike abu bi zenbi. Benim üzerimdeki nimetini ikrar ediyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Seyyidül istiğfarda da böyle geçiyor. Günahı itiraf etmek Günahı ortaya koymak duanın kabul olmasının şartlarından bir tanesidir. <gülüyor> Dolayısıyla Müslüman ayıbı ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun asla ve asla yalan konuşmayacak, doğru konuşacak. Ayıbını itiraf edecek, bağışlanma dileyecek, müminin tavrını sergileyecek. Allah da kalpleri ona karşı yumuşatacak. Tıpkı kadının birinin zina etmesi gibi. Resulullah'a geldi ne dedi aleyhissalatü vesselam'a? Beni temizle ya Allah'ın Resulü ben zina ettim dedi. Zina'dan eden bir kadın bilsek duysak hemen kötüleriz. Bütün toplum hemen ayıplarız. Hemen aşağılık rezil değil mi? En aşağılık ifadeler, hakaretler neyse hepsi, hepini, hepsini yaparız biz değil mi? Ne kadar pis bir iş. Ama Resulullah'a gelip diyor ki aleyhissalatü Vesselam beni temizle. İtiraf ediyorum Allah'ın karşısında böyle çıkmak istemiyorum. Resulullah ondan yüz çeviriyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ben zina yaptım beni temizle. Diyor ki diyor belki aklın başında değildir git diyor yanlış hatırlıyorsun. Yok hayır benim aklım başındaydı. Resulullah diretiyor aleyhissalatü gitmesi için o ısrar ediyor kendini temizlemesi için. Sonra Resulullah sallallahu çok ısrar edince diyor ki git çocuğunu doğur gel. Belki hani kadın bir daha gelmez yani unutulur mevzu kapalı. Kadın çocuğu doğuruyor diyor ben doğurdum diyor ki git emis, sütten kesilene kadar bekle iki sene daha havleyni kamileyin. Ayette dediği gibi iki tam sene. Gene iki sene geçiyor kadın diyor beni temizle ya Resulallah diyor. Ve kadını en sonunda recim ettiriyor aleyhissalatü vesselam. Ve ardından sahabeler taşladıktan sonra kadını arasından birkaç tanesi zina etti de kendini öldürttürdü. Şöyle ya işte Müslüman zina eder mi diye konuşuyorlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor dilinizi tutun. Öyle bir tövbe etti ki bütün Medine ehline yeter de onun tövbesi diyor. Bütün Medine ehline yeter de onun yaptığı tövbe Allah katında. Dolayısıyla Müslüman ayıbı ne kadar büyük olursa olsun ki Müslümandan ayıp eksik olmaz. Müslümandan değil, insandan ayıp ve kusur eksik olmaz. Ama Müslümanı kafirden ayıran yer şurasıdır, itirafıdır. Bağışlanma talebidir. Hatasını ve özrünü erdemli bir şekilde ortaya koymasıdır. Allah bizi bu güzel ahlakla ahlaklandırsın. Ve bu ayette cehenneme giden kafir için diyor ki, وَلَاكِنْ كَذْوَبَةَ Yalan bütün kafir kavimlerin, fasık kavimlerin ortak vasf olduğu gibi yalanladı. وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَالِلَّ Ve yüz çevirdi. Ya bana ne onlardan ne dinleyeceğim. E akşama kadar batılı dinliyorsun. Gel bizi de reddediyorsan iki dakika bir dinle. Ondan sonra reddedersin. Bir bil neyi reddettiğini. He? Musab ibn-i Medine'ye gidiyor. Resulullah onu göndermiş aleyhissalatü vesselam. Git Medine'yi İslam'a davet et. Musab gidiyor. Tabi Medine'lilerin arasında artık herkes din konuşmaya başlıyor. Yani. Yeni bir peygamber gelmiş. Adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes bunun dinine giriyor. Herkes bu dine çağırıyor. Ya şöyle diyormuş. Putlar batıl diyormuş. Adam biri sinirleniyor. Bakıyor ki millet bu dine meyletmeye başlamış. Bana gösterin diyor anlatanı. Kılıçla kellesini bedeninden ayıracağım gövdesinden. Diyorlar şurada o çocuk. Musab da daha 18-20 yaşlarında. Daha büyük bir şey değil yani. En fazla 20-21 olsun. 22 yaşlarında. Gencecik bir delikanlı. Musab ibn-i yanına gelince diyor ki Sen misin diyor bu dini anlatan diyor. Kılıcını çekiyor tam vuracak diyor ki tamam bir dinle ondan sonra vuracaksan vur diyor. Ama önce bir dinle yani. Hiç dinledin mi? Duydun mu bu dinledir Ne değildir? Anlat diyor neymiş diyor ondan sonra. Kılıcı kenara koyup oturuyor. Ondan sonra Musab öyle bir güzel anlatmaya başlıyor ki Ud'u ila sebi'li rabbike bil hikmeti vel mev'idetil hasene ve cadil hum ahsen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel nasihatle vaazla çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et ayetiyle amel ediyor. Hikmetli bir şekilde davet ediyor. Adam diyor ki eşhadu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Kılıçla kesmeye gelen adam imanla beraber kalkıyor. Burada vetevelle yani arkasını dönüp gitmek hakka tenezzül etmemek yani. Ebu Cehil ve Etba'nın yaptığı iş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemiyorlardı. Çünkü dinleyince sihirleneceklerine inanıyorlardı. Ya dinliyoruz adama meyil ediyoruz, acaba diyoruz. Şimdi adam bir tanesini senelerdir anlatıyorum. Adam bana diyor ki, "Ya seni her dinlediğinde uykum kaçıyor." diyor. "Geceleri kabus görüyorum. Göğsüm daralıyor." Dedim çünkü hakkı getiriyor. Fıtratın seni diretiyor. Hakka tabi olmak için sen hala batılda ısrar ediyorsun. Arkanı dönüyorsun. Dinlemeyeyim, gece rahat uyuyayım. Sen zannediyor musun ki gece rahat uyuduğunda, kabre girdiğinde de rahat uyuyacaksın. He? Gece kabus gördüğünde sabah bir uyanıyorsun. Oh be kabusmuş diyorsun. Bir rahatlıyorsun. Ama kabirde o yok dedim yani. Şimdi kaçıyorsun. Kabirde kaçamayacaksın yani. Fıtratına icabet et. Allah'ın ve Resulü seni hayat verecek şeylere çağırdığı zaman ki, Müminler de Allah ve Resulünün öğretileriyle konuştukları için konuştukları insanlara tesir eder. Yoksa insanlarda bir güzellik yoktur. Güzellik Allah'a aittir. Sözlerin en güzeli onun sözüdür. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldur. Dolayısıyla kim sözünü Allah'ın sözüne mutabık kılarsa o kadar hikmetle konuşur. Kim de hevasından konuşursa o kadar batıl konuşur. Netice itibariyle İslam ehlinin, Müslüman insanların en temel vasıflarından doğruluktan sonra ikincisi her söze kulak veren insan olmak vasıfıdır. Nitekim münafıklar da ayette ifade edildiği için üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dediler ki o her sözü dinleyen bir kulaktır dediler. O her sözü dinleyen bir kulaktır. Şimdi dayının bir tanesi geliyor kendince işte Müslüman ama bu gırtlağına kadar şirke batmış anlatıyor. Bir saat dinledik, bir buçuk saat dinledik Dayı daha önce de kimse dinlememiş, konuşmaya yer alıyormuş zaten. Bir buçuk saat anlattı bir şeyle. Anlattıktan sonra dayı bitti mi dedik? Dedi bitti. Şimdi bak dayı, bizim dinimiz bu. Bir saatte biz anlattık. Ondan sonra adam etkilendi, tesirlendi, davete icabet etti. Neyle oldu bu? Bir saat, bir buçuk saat onun dinleme sabrını göstermekle. Yani her sözü dinleyen kulak olma hasletiyle. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok defa yaptı. Siyerlere baktığınız zaman birçok kıssa vardır ki Mekkeli müşrikler mücadele etmek için gelmiştir. Yahudi Hristiyanlar cidal etmek için gelmiştir. Resulullah onları dinlemiş. Delin mi? Bakın bu Davut hadisi. Yahudinin biri geliyor diyor ki: "Ya Muhammed ne amel kavm loola billah." Ey Muhammed ne güzel kavimsiniz sen ve arkadaşların. Ne güzel insanlarsınız. Bir de Allah'a şirk koşmasanız. Dedi ki, ''Sübhanallah, Allah'ı tenzih ederim, nasıl biz Allah'a koşuyoruz? Dedi ki, ''Diyorsunuz ki, sen ve Allah dilersen, bu küçük şirktir İslam'da, küçük şirktir.'' Yani lafızda teşbihtir, doğru olan ifadenin önce Allah, sonra sen dilersendir. Yoksa sen ve Allah dilersen kimse kulun dilemesiyle Allah'ın dilemesinin aynı olduğunu zaten iddia etmez. Ama lafızda dahi teşbihi İslam kabul etmiyor. O yüzden Yahudi diyor ki bir de Allah ortak koşmasanız. Bak Resulullah sellem demiyor ki sen lanetlik bir Yahudisin, kendine gazap edilmiş bir kafirsin. Sen kimsin benim gibi Allah'ın peygamberine nasihat ediyorsun? He? Bugün dayıma nasihat ediyoruz diyor ki sen dünkü çocuksun kimsin ki bize nasihat ediyorsun? Ne yapayım dayı sen peygamberden daha faziletliysen ben ne yapayım? Sen kendini bu vasıfla vasıflandırmıyorsan ben ne yapayım? Bana da düşen, sana da sana da sana da düşen, her sözü dinleyen kulak olup, ondan sonra sözün en güzeline tabi olan olabilmektir. Nitekim bu de ayette ifade edilen kafirlerde yalancılar ve yüz çeviriyorlar, kulak vermiyorlar hakka. Hakka kulak verseler de hakka tabi olacaklardı zaten. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَنَبَّ Sonra da arkasını dönüp ehlinin yanına gider ehlinin yanına alay ederek gider ya ahmaklar da şöyle söylüyorlar böyle söylüyorlar bak dinleri onlara aldatmış ayetlerde ifade ettiği üzere nitekim Allah diyor ki el-ehillâ aduvvun ba'duhum ba'd o gün dostlar birbirlerinin düşmanlarıdır illel muttakul ancak Allah'tan korkanlar müstesna dostluğu arkadaşlığı, kardeşliği ve aile olması Allah korkusu üzerine bina olanlar kıyamet günü gene dost olacaklar. Ama dostluğu, dünyevi çıkarlar üzerine kuranların hepsi kıyamet günü birbirlerine hasım olup düşman olup Allah'ın huzuruna gelecekler. Evlâ leke fe Allah diyor ki sen buna müstehaksın diyor. Azaba müstehaksın. Yalanladığın için, yalan konuştuğun için, kibirlenip arkanı dönüp gittiğin için sen buna evlâsın. <gülüyor> Sümme gene evlâlık fa evlâ sen gene buna müstahaksın. Allah burada tekrar ediyor ki hani birine artık aşağılarken tekrar tekrar kafasına çakarsınız ya yaptığı pisliği. Allah azze ve celle subhanahu ve taala yaptığını kafasına vuruyor. E insan ve yutrakasuda. İnsan kendinin bırakılacağını mı zannetti? He? Şimdi millet bu ayeti nasıl tefsir ediyor? İnsan kendinin bırakılacağını mı zannetti? Yani Allah bize işte kitap indirdi, peygamber gönderdi. Tamam. İşte biz de onu tasdik ediyoruz. Diyoruz ki Allah haktır, peygamber haktır. Bakın aslında bu ayetin tam bugüne tefsir edilir şekli var. O da şu. İnsanlar Allah'ın kendilerinin yarattığını kabul ediyorlar. İçinde yaşadığımız, ailelerimiz, kendi anne babalarımız, dayılarımız, amcalarımız, yakın akrabalarımız. Bu toplum bizim akrabamız. Uzaylı değil onlar. Ya amcam, ya dayım, ya babam, ya teyze. Bizim yakın akrabalarımız Allah'ın bizi yarattığına inanıyorlar. Rızık verdiğine inanıyorlar. Mülkün tek sahibi olduğuna inanıyorlar. Aynı insanlar Allah'ın bu kitabı indirdiğine inanıyorlar. Ama bu kitabın içerisine inanmıyorlar. Beş yılda bir kendi kanunlarını ve kendi dinlerini yapmak üzere kendileri gibi insanlara vekalet veriyorlar. Oy kullanıyorlar. Diyorlar bize din yapın. Allah namazı emretmiş kabul ediyorlar. Horocu emretmiş kabul ediyorlar, haccı emretmiş kabul ediyorlar çünkü bunlar işlerine geliyor. Ama Allah miras taksim etmiş oraya bakmıyorlar bile. Allah kime ne taksim etmiş bakmıyor. Niye? Şimdi İsviçre'den alınan medeni hukuk erkeğe de bir veriyor, kadına da bir veriyor. Şimdi şeriata gelse kadına bir, erkeğe iki pay var olmaz. Zaten kadınlar başta karşı çıkıyorlar. Bizim Erzurum'da herkes çarşaflıdır, örfen giyerler. Hiçbiri namaz kılmaz da artık. Yani bizim Erzurum öyledir. Yani hepsi çarşaflıdırlar ama şirket batmışlar gırtlaklarına kadar. Erzurum'da miras taksim ediyorlar ve adamlara diyorsun ki bak işte kadının hakkı budur erkeğin hakkı budur. Ya boşver onu diyor. Mahkeme diyor bir bir veriyor. Biz oraya gideceğiz diye. Bu insanlar kendilerinin başı boş bırakıldığını zanneden insanlar. Başı boş kim bırakılır? Davarlar koyunlar. Allah burada hayvan diyor onlara ya. aklet akledenler bunu görebilendir. Yani başı boş bırakılan kendinin hesaba çekilmeyeceğini zanneden. Mirasının nasıl taksim edileceğini, boşanmasının nasıl yapılacağını, he? diğer bütün ceza hukuklarının nasıl olması gerektiğini sanki Allah belirlememiş. Orada Allah başıboş bırakmış. Nasıl istiyorsanız öyle yapın demiş. Allah bizi yeryüzüne indirmiş. Demiş ki ne yapıyorsanız yapın. Ben sizi saldım çayra, Ne yapıyorsanız yapın. Orada verin, otlamayın. He? Kafanıza göre kendinizi yönetin, yönetmeyin. Böyle değil. Allah bizi yeryüzüne indirmiş, yönetim şeklimizi de belirlemiş, yaşayış şeklimizi de belirlemiş, her şeyi belirlemiş. O yüzden Allah burada boş boş bırakılmış gibi yaşayan insanlara hayvan benzetmesi yapıyor. Onlar kendilerinin boş boş bırakılacaklarını mı zannettiler. E lem yekunutfe memmeni yeyumna? İnsan bir meni değil miydi? Yani bir yapışkan su değil miydi? Allah bundan yaratmadı mı onu? Summe <gülüyor> fe Sonra bir alaka oldu. Kadının rahmine düşen Ardından Allah onu fesevva şekillendirdi. Annenin rahminde çocuk 120 günlük olduktan sonra 120 günlük olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona ruh üflenir. Yani bu 4 ay yapar. Zaten 4 aydan önce de ultrasonla falan cinsiyet teşhisi yapılamıyor. Çünkü 4 aya kadar daha çocuk anne karnında şekilleniyor. Melekler hep soruyor gözünü nasıl yapalım ya Rabbi Allah vahy ediyor şöyle yapın. Burnunu nasıl yapalım şöyle yapın. İşte göz, kaşlarını şöyle yapın. Çenesini böyle yapın. Saçını böyle yapın. Bedenini böyle yapın. Allah'ın vahyiyle melekler şekillendiriyorlar o anne karnındaki alakayı. Allah bundan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. فَجَعَلَ zevce زَّوْجَنِ ذَّكَرَ unsa O erkeği de erkek ve dişi olarak Allah iki cins olarak yarattı. Akıl ve basiret sahibi kainata baktığı zaman Her şeyin çiftinin veya zıttının olduğunu görür. Tek şey müstesna o da Allah Subhanahu ve Teala. Allah dileseydi hepimizi erkek yapardı, zihnale bizi imtihan etmezdi ya. Yani. Veya kadın. Veya böyle duygular vermezdi. Hiçbirimizi bundan imtihan etmezdi. Ama Allah bir ayet koymuş. Demiş ki: "Eşe ihtiyacı olmayan tek varlık benim. Ve benim dengim, mislim zıttım yok. Ateşin zıttı su." Sıcağın zıttı soğuk. Her şeyin bir dengi veya zıttı var. Ama dengi ve zıttı olmayan tek merci Allah Azze ve Celle. Diyor o insanı yarattıktan sonra onu erkek ve kadın kıldı. Bunlara kadir olan ölleri diritmeye kadir değil midir? Bu, bu kadar vaat ettiği, tehdit ettiği şeyi yapmaya kadir değil midir? Bele. Tabii ki. Biz şahitlik ediyoruz ki sen buna kadirsin. Bu ve buna benzer ayetler okunduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir ki bela diye bela Arapça tabi ki demektir bela diye cevap verilir ister namazda olsun ister namazın dışında olsun bu ayetler ne zaman okunursa okunsun onlara bela diye karşılık vermek Resulullah sünnetidir. Ebu Davud e, sünneninde Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qara minkum bittini ve zeytun fenteha ila akhiraha elaysa allah biahkamil hakimin sizden kim diyor tin suresini okursa wattini ve zeytun ve tur sinin ve hadhal baladil amin laqad halaqnal insane fi ahsani taqwim biz insani guzel surette yarattık sonra adetinden vasfelesefin asalan asasına ve surenin son ayetine kadar okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve o son ayette diyor ki Allah hakimler hakimi değildir nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki felyakul bala desin ki bunu okuyan Bela tabi ki sen buna Kadir sen hakimlerin hakimisin ya Rabbi. Ve ene ala zâlike mineşşâhidin. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Bela ve ene ala zâlike mineşşâhidin. Ebu Davud bunu sünnelinde tahriş etmiştir. Ve men qara la uqsimu bi yevmil qiyâmeh. Gene hadis devam ediyor. Kim bu kıyamet suresini okur ve son ayete gelirse az önce okuduğu ayet Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Orada da desin ki Bela Aynı şeyi söylesin gene Val Murselat bir sonraki sure. Bir, yani bir sonraki sure İnsan suresi ardından Müselat suresi geliyor. Zaten 29. cüzün son suresidir bu da. Müselat suresinde de gene febe ayyi hadisin ba'dahü Bundan sonra hangi söze iman edecekler? Kavlede geldiğinde felyekul amenna billah desin ki Allah'a iman ettik. Dikkat edilirse bu Ebu Davud'un, Ahmed'in ve Tirmizi'nin tahric ettiği bu hadiste Görülecektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la konuşuyor. Namazın içinde ve dışında fark etmeksizin Resulullah sallallahu aleyhi Kur'an'ın bütün davetlerine icabet ediyor. Yeri geliyor Resulullah sallallahu aleyhi gece namazında sadece bir ayetle bir saat kıyamda kalıyor. Sadece bir ayetle. Tekrar tekrar okuyor aleyhi ve Dönüyor bir de aynı ayeti okuyor. Dönüyor bir ayeti baştan sona kadar aynı. Niye yapıyor bunu çünkü Kur'anla Aleyhisselatu vesselam konuşuyor. Kur'an hissediyor kalbini indiriyor. Biz de Kur'an okurken okuduğumuz ezbere bildiğimiz surelerin manalarını ezberleyerek eğer kıraat etmeye gayret edersek Allah da bu güzel mertebeyi bize inşallah verir. En basittir ki bu Tin suresi birçok insan bilir. En azından onu bitirdiği zaman bela ''Tabii ki ya Rabbu, ana alâ zâlike mineşşâhidin'' Ben de buna şahitlerdenim diye kişi ne yapsın? Hemen Kur'an'a icabet etsin. Şunu unutmayın, Rahman suresinde hep bir ayet tekrar eder. Ne der? ''Fe Rabbi kuma rabbikumâ tukezîben'' Rabbinizin bundan sonra hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Peygamber İslam diyor ki, cin kardeşlerini sizi geçtiler. Rahman suresinde bu ayetler her tekrar edildiğinde cinler dediler ki, ''Hiçbir nimetini yalanlayamayız ya Rabbi.'' Hiçbir nimetini yalanlayamayız. Evet hepsini ikrar ediyoruz ya Rabbi diye. Her bir ifadede karşılık verdi cin kardeşleriniz diyor. Sizi hayırda geçtiler diyor. O yüzden bu ve buna benzer Kur'an'ın bütün... Mesela diyor ki birhu tekbira Onu büyükle diyor mesela. Allahu Akbar diye insan karşılık veriyor. سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى Rabbini yüce ismiyle tesbih et. سُبْحَانَ رَبِّهَ الْعَالَى O sırada insan kıraatı kesecek. سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى Sübhane Rabbiyel Alem. Ellezîn halâqa fesemvâ. Bu şekilde Kur'an'ın bütün ayetlerini tabi mealini bilmek lazım, manasını bilmek lazım ama en azından bildiğimiz kadarıyla amel etmek lazım. Bu ve buna benzer Kur'an'ın bütün emirlerini icabet etmek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden unutulmuş ve terk edilmiş sünnetlerden bir tanesidir. Burada sure bu ayetle beraber bitiyor. i̇nşallah Teala. Diğer sureye geçiyoruz. İnsan suresi. Bazı meallerde dehir diye de geçer. Zaman demektir. Yani bu, bu surenin ismi noktasında böyle bir ihtilaf var. Ama doğru olan görüş insan suresi olmasıdır. Çünkü surenin ilk ayetinde insandan bahsedilir. i̇bn Abbas ıı, radıyallahu anhum'a Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sabah namazında cuma günleri secde suresiyle beraber bu insan suresini ilk iki rekatta okuduğunu rivayet etmiştir. Müslim sahihinde tahriyat etmiştir bu hadis. Yani cuma günleri, sabah namazı vaktinde, sabah namazında birinci rekatta secde suresini, ikinci rekatta da bu şimdi tefsirini Allah mesle ederse başlayacağımız insan suresini okumak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam unutulmuş, terk edilmiş sünnetlerinden bir tanesidir. Şimdi Allah Subh'ana ve Teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ lem يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا Diyor ki Allah Subh'ana ve Teala Gerçek şu ki insan üzerinden daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken uzun zamanlardan bir süre hin, bir süre gelip geçmiştir diyor ayette. Şimdi burada minet dehri yani surenin diğer adı olan zaman kelimesi ilk ayette de geçiyor. Çok önceki bir zaman Allah yaratmıştı diyorlar insanı. Çok uzun zaman geçti yani insan bunu unuttu ama. E, tabi biliyorsunuz yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce kalemi Allah yarattı ve kıyamete kadar olacakları yaz dedi ve yazıldı. Ardından ikinci bir yazma vardı neresiydi orası? İnsanların ve cinlerin cesetleri yaratılmışken Allah ne dedi? Kalu belâ diye bininen şeyde elestu Rabbikum dedi dediler ki Evet sen bizim Rabbimizsin diye Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sorsan insanlar icabet etmiştiler. İşte bu zamandan beri diyor Allah subhanahu wa ta'ala bu zikredilen zamandan beri çok büyük bir vakit, çok büyük bir zaman geçmiştir diyor. اِنَّا خَلَقْنَا insan min nutfetin اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا basira. Şüphesiz biz insanı bir nutfeden yarattık. اَمْشَاجٍ bir nutfeden, karmaşık bir damla sudan yarattık diyor. Sonra onu belaya uğrattık ve onu işiten ve gören kıldık diyor. Şimdi bu ayetin tefsirinde bu e, ikinci ayetin tefsirinde emşacın ifadesi diye geçen karışık bulanık su demektir. Bununla alakalı olarak da Abdullah İbni Abbas'tan ve başka sahabenin büyüklerinden bu suyun keyfiyeti hakkında bazı rivayetler gelmiş. Onlar diyorlar ki eee i̇bn Abbas diyor, erkeğin suyu diyor kalındır, katıdır ve beyazdır. Ee, kadının suyu da sarıdır ve daha yumuşaktır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis getiriyor müfessirler bu ayetin tefsirinde. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, kadın ve erkek beraber olduğu zaman, kadının suyuyla erkeğin suyu karışır ve çocuk bundan meydana gelir. O suyun karışmasında hangi su baskın çıkarsa çocuk ona benzer diyor. o suyun karışmasında. Hangi su baskın çıkarsa çocuk ona benzer. Başka bir rivayette çocuk neden erkek veya kız olur diyor. Diyor ki erkeğin suyu ağır basarsa erkek olur, kadının suyu ağır basarsa kadın olur diyor. Kız olarak doğar çocuk. İşte ayette emşacin diye ifade edilen o katı su, karışık su bu sudur. Müfessirler bu şekilde tefsir etmişlerdir. Abdullah İbni Abbas da aynı şeyi söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden de eee peygambere kadar da uzatılmıştır bununla alakalı hadisler. Sonra neptelihi, yani onu belaya uğrattık. Yani alimler bunu şöyle tefsir ediyorlar. Nuhbiruhu, ona haber verdik. Neyi şeriatı, dini, mükellefiyeti, bak bunlar bunlar yasaktır, bunlar bunlar emredilmiştir. Yani biz onu yarattıktan sonra böyle bir sudan, anne rahminde o artık şekillendikten sonra 120 gün içerisinde, sonra 120 günden sonra artık beslenerek e, Allah'ın koyduğu kanun gereği büyümeye başladı, gelişmeye başladı çocuk. Geliştikten sonra dünyaya geldi. İşte biz onu diyor böyle bir sudan Allah Azze ve Celle yarattık diyor. Ona belayla, neptelihi belaya maruz kıldık yani ona haber verdik. Şeriatla imtihan ettik onu. Fe cealnâ husemî'en basîrâ. Onu da gören ve işiten kıldık. Neden gören ve işiten kıldık? Alimler burada diyorlar ki insanın Allah'ın ona göndermiş olduğu bilgiyi öğrenmesi için görmesi ve işitmesi lazım. Çünkü bilgi nasıl elde edilir? İşitmek ve görmek yoluyla. Ya Kur'an'ı okursunuz, Kur'an'a dair yazılmış kitapları okur, ilmi okuyarak gözlerinizle talep edersiniz. Ya da okuyamadıysanız bilen, okuyan birilerinden dinleyerek ilmi talep edersiniz. Nitekim aynı ifade Kur'an'ın başka yerinde de geçer. Allah diyor ki biz sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardık. Sonra size işittesiniz diye kulaklar, göresiniz diye gözler ve hissedesiniz, anlayasınız diye de kalpler verdik. kum teşkurun Umulur ki şükredersiniz. Burada da dikkat ederseniz ilmin talep ediliş yöntemi var. O da nedir? İşitmek ve görmek. Tabi kalp o işitme ve görmekten sonra anlayan mercidir. Kalp olmadıktan sonra affedersiniz... Ayette Cuma Suresi 5 diyarette dediği gibi eşekler de yük taşırlar ama taşıdıkları yükün farkında olmazlar. İnsan eğer kalbi olmazsa diri bir kalbi Allah'ın o kalbe nur koyduğu vahyin suyuyla yıkadığı bir kalp olmazsa insanda okuması veya işitmesi onun için bir şeyi değiştirmez. Diyor ki biz onu işten ve gören kıldık ta ki talim etsin o talim ettiğiyle amel etsin. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Biz diyor onu yola hidayet ettik, ona yolu gösterdik. Yolu gösterdikten sonra da o ya kafura oldu, nankör oldu, küfreden kafir oldu ya da şakura, şükreden mümin, itaat eden bir kul oldu. İnsanoğlu için üçüncüsü yoktur güzel kardeşlerim. İnsan ya mümindir ya kafirdir. Ama maalesef İçinde olduğumuz 21. yüzyılda her şeyin değiştiği, bütün kavramların alt üst olduğu şu günde insanlar yeni yeni bidatlar pislikler çıkartıyorlar. Diyorlar ki falan işte yaptığı küfür ama ona ne kafir deriz ne müslüman deriz. O zaman bu adam uzaylı veya başka bir çeşit veya adına başka bir şey koyacaksınız. Ama Kur'an'a sünnete kim müracaat ederse görür ki Kur'an'da mümin ve kafirin dışında üçüncü bir grup yoktur. Münafıklarsa kafirlerin altında bir alt başlıktır. Fasık Müslümanlarsa müminlerin altında bir alt başlıktır. Ama genel başlık olarak Müslüman insanlar iki sınıftırlar. Ya mümindirler ya kafirdirler. Üçüncü bir sınıf yoktur. Genelde Allah'ın bu hükmüne rıza göstermeyen, Allah'ın indirdiği bu hükmü kerih gören insanlar kıvırma metodu olarak yanılt, hakkı yanıtma metodu olarak ne yaparlar genelde? Biz ne Müslüman deriz ne kafir deriz derler. Oysa ki Allah Biz sizi yarattık inna halaqnakum feminkum kafirun ve minkum mu'min. Sizden bir kısmı kafirdir, bir kısmı mümindir diye Allah Subhanahu taala zaten başka ayetlerde ifade etmişti bize. Başka ayetlerde Allah Subhanahu taala bize öğretmişti insan için üçüncü bir sınıf yoktu. Sonra dördüncü ayette diyor ki inna atadna lil şüphesiz biz kafirlere hazırladık selasile ve aghlale ve sairah. 30 zincirler demektir. Selasil, zincirler demektir. Nitekim daha önce tefsiri geçen ayetlerde Allah Azze ve Celle Subhanehu ve teala kıyamet günü kitabını sağından ve solundan alan Hakka suresindeydi. Kişilere anlatırken orada ne diyor? Hızûhû <gülüyor> fesallûh Tutun ve onu atın ateşe. Thümme fî silsiletin ver'uha Ayetin sonunu unuttum sonra onu zincire vurun. Sonra onu uzun kalın bir zincire vurun. 70 dira yanlış hatırlamıyorsam 70 lira veya 60 lira, ayetin sonu ben hatırlamadım. 60 veya 70 lira uzunluğunda, 1 lira 50 santimdir. 1 zira 50 santimdir. Yani 50 santimle 60 veya 70 çarpacaksınız. Bu kadar uzunlukta bir zincire kıyamet günü insan cehennemde vurulur. Diyeceksiniz ki niye bu kadar uzun bir zincir? Çünkü kafirin bedeni Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ifade edildiği üzere öyle bir büyütülecek ki azabı hissetsin diye daha fazla. kâfirin bir dişi Uhud'da kadar olacak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Beden o kadar büyütülünce zincir de o kadar büyük olur tabi ki. Allah bizi ondan muhafaza eylesin. Amin. Ve bu ayetin tefsirinde Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah huzuhu fasalluhu dediği zaman alın onu cehenneme atın dediği anda yetmiş bin melek alır onu cehenneme fırlatırlar. Yani diyeceksin bir tane insan yetmiş bir melek niye atar? Bu kadar büyük bir bedeni herhalde anca o kadar melek atar yani. O yüzden Allah azze ve celle kafirlere azap olsun diye ne yapmıştır? Cehennemde onlara bir, selasil zincirler ve ağlanen. Ağlan, bu prangalar yok mu? Boyna ayaklara vurulan. Hani eski filmlerde insanlara hapsederler, zincir vurur bağlarlar duvarlara, sabitlerler onları hareket etmesinler diye. Bunların adıdır. Ve sa'ira ve cehennemi hazırladık. Daha önce de anlatmıştık. Cehennem birkaç ismi vardı. Ya sahir cehennemde ayrı bir vadiin adı ya da cehennemin isimlerinden bir tanesi. Yalnız şöyle bir şey var. Bunlar cehennemliklere hazırlanan azap çeşitleri. Ancak bir kişi rüyada kendinin zincire vurulduğunu görse... kendine kelepçeler takıldığını görse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinde sebat olarak yorumlamıştır. Bukhari ve Müslim hadislerine, sahihlerine baktığınız zaman, oralarda kitab-ı rüya vardır, kitab-ı tabir vardır ya da başlıkları böyledir, tabir kitabı, rüya kitabı diye. Orada hadisler nakledilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün rüyasında bir sahabe, kendisinin zincire vurulduğunu söyleyince, Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu, dinde sebat olarak yorumluyor. Yani inşallah o kayıtlar diyor senin dinde sebat'a e, şey yapacaktır, yöneltecektir. Yalnız tabir ehli şunu ayırmışlar. Ayaklara vurulanlarla boyuna vurulana ayırmışlar. Demişler boyuna vurulan azabı gösterir ama ayaklara ve ellere vurulan o demişler kişinin dinde sebatının işaretidir. Çünkü Resulullah böyle tabir etmiştir demişler. Allah en doğrusunu bilendir Subhanahu Teala. İnnel abrara يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْ كَانَ مِيْزَاجُهَا كَافُورًا Şüphesiz iyiler de öyle bir karışım içerler ki kafurdan olan bir kadehten içeceklerini içerler. Kafur aslında bir koku çeşitlidir de. insan öldüğü zaman da kafur kokusuyla aslında yıkanır. Peygamberin gene sünnetlerinden bir tanesidir unutulmuş. Aleyhisselatü Vesselam kızı vefat ettiği zaman onu kafurla yıkayın diyor. Bir, bir koku çeşidi Araplarda o dönem kullanılan. Ölünün yıkandığı suyun içerisine katılıyor ve öyle yıkanılıyor. Tabi keyfiyetini bilmiyoruz. Hani Cennette kafurun nasıl olduğu allah Alem yani. Allah subhanahu alabilir bilir. Çünkü cennette hazırlanan nimetler daha önce gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve nefislerin şahit olmadığı şeyler. Sadece benziyorlar. ayette de ifade ettiği gibi müteşabiha. Yani bunlar onlara benziyor dünyadakilere. Nar'a benziyor, incire benziyor ama onlar değil. Çünkü Allah cennette öyle nimetler hazırlamıştır. Muttaki, salih, Allah'tan korkan kullarını. Allah biz onlardan kız. Aynen yeşrebu biha ibadullah-i yufecirunha tefcirah. Aynen Arapça pınarlar demek. Aynen yeşrebu biha O pınarlar vardır, o pınarlardan içerler. Kimisi sütten akar, kimisi baldan akar. Kimisi şarap akar. Şarap Arapça güzel içecek demektir. Millet şarap deyince o alkol hemen akla geliyor. Şarap güzel bir içecek demektir. Şaraptan, baldan ve sütten akan ırmaklar vardır cennette. Aynen yeşrebu <gülüyor> biha ibadullahi Allah'ın kulları içerler onlar. Yani Allah cennet ehlini kendine nispet ediyor. Benim kullarım. Ya <gülüyor> ibadi takun, Ey kullarım korkun. Ya insana kıyamet günü Allah'ın ey kulum diye hitap etmesi kadar güzel bir şey olabilir mi yani? Bunu akılla biraz tasavvur etmeye çalışın yani. Hani dünyada sevdiğiniz bir insan size babanız da bu oğulcağızım dese oğulcum, anneniz dese yavrucum kalbiniz nasıl yumuşar, nasıl meyleder öyle değil mi? Ya düşünün alemlerin Rabbi cebbaru semavati vel ard olan Allah kulum diye hitap ediyor, kulum diye çağırıyor öyle muamele ediyor sana. Aynen yeşrebu biha ibadullah Allah'ın kulları ancak ondan içerine. Allah'ın kulu olabilmek o vasfı kazanabilmek zordur. Allah'ın sevdiğini seversen olur. Allah'ın düşman olduğuna düşman olursan olur. He yok anandır babandır diye seviyorsan Dostundur, arkadaşındır diye seviyorsan düşmanlık yapman gerekiyorken sen Allah'ın kulu olamazsın bu vasfında. Allah İbnül Kaymə rahmet etsin diyor ki: Ya ekaş şeytan kefette dail ey şeytanın kardeşi nasıl Allah'a sevgi iddiasında bulunuyorsun? Wa anta tuhibu Allah. Allah'ın düşmanlarını da bununla beraber seviyorsun. Bu nasıl bir sevgi diriniyor? Allah Şeyh'a rahmet etsin yani. Bugün Allah'ın düşmanı olan Şirk işleyen, küfürü bütün yeryüzünde yayan insanları, kendilerine dost kılan, onları seven, onları kendilerine din kardeşi yapanlar. He? Onlarla kurban kesen, onlarla zekat veren, onlarla oruç tutan, ibadetlerini onlarla paylaşan, onlarla yiyen, onlarla içen kalkan bir toplumu. Allah nasıl sever, Allah nasıl veliliğine ulaştırır ve kıyamet günü nasıl onlara benim kullarım diye Allah hitap eder. Kesinlikle hitap etmez. Eğer Allah'ın bu hitabını isteyen varsa ahiret günü, Allah'tan korksun bugün Allah'ın düşmanlarına düşman olsun. Allah'ın dostlarına dost olsun. İsa, Meryem'in oğlu İsa dedi ki Allah'ın velayetini kafirlere düşmanlıkta arayın ey Allah'ın kulları. Bunu nasihat etti. İmam Ahmet Zuhd kitabında nakleder. Allah'ın dostluğunu, Allah'ın veliliğini öyle oturup uçma kaçma da aramayın. Bugün milletin aradığı gibi. Veli dedin mi uçar kaçar. dersin ki hava yolları adam <gülüyor> oraya buraya uçuyor Allah'ın veliliği uçmakta değil Allah'ın veliliği Allah'ın düşmanı kafirlere yapılan düşmanlıktadır kim Allah'ın düşmanına düşmansa iyi bilsin ki Allah onu seviyor kim Allah'ın dostlarına dostsa iyi bilsin ki Allah onu seviyor çünkü Allah ayet olarak nefislerimize koymuş ki biz fıtraten bizim sevdiklerimizi sevenleri severiz bizim düşmanlarımıza düşman olanları severiz bu bizim fıtratımızda var Allah bunu ayet olarak, ibret olarak koymuş bizim hayatımıza, kanun olarak koymuş. Bakın ben de böyle seviyorum ha, haberiniz olsun diyor Allah subhanahu wa Benim dostumu severseniz, benim sevdiğimi severseniz benim sevgime ulaşırsınız. Benim düşman olduğuma düşman olursanız benim sevgime ulaşırsınız diyor. Dolayısıyla bir Müslümanın Allah'a sevdiğini iddia eden bir Müslümanın, Allah'ın düşmanlarına zerre kadar sevgi beslediğini göremezsin. Mücadele Suresi 22. ayette dediği gibi onlar Allah'ın katından bir ruh ile desteklediklerini. O ruh meleğin ta kendisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bir melek gönderir onu doğrultur o melek vesvese verir ona. Bak hayır budur, hayır budur. Müminin kalbine atılan vesvesedir ruh. Allah tarafından, Rahman'ın ordusu tarafından görülmeyen ordu tarafından atılan vesvesedir. Allah öyle olanları Allah için düşman olanları Allah katından bir ruh ile destekler. Bu ayetin nuzul bir Ebu Uve'de i̇bn Babasını öldürdüğü için inmiştir bu ayet. Savaşta babası müşriklerin safında olduğu için babamdır demeden bir dakika bir an durmadan gözünü kırpmadan öldürmüştür. Allah'ın düşmanı olduğu içindir. Allah'ın düşmanı derken Allah'a küfreden biri değil babası. Kabe'ye gelen hacılara yemek veren Kabe'yi tavaf eden Kabe hacca gelen bir adam babası. Ha. Öldürdüğü böyle bir adamı Ebu Ubeyde i̇bn Allah onu katından bir ruh ile desteklemiştir. O ruh da melektir. Ona hakkı tavsiye eder. Hakkı nasihat eder. Yufeccirûnehe <gülüyor> tefcira Onlar öyle pınarlardır ki Şimdi akla şu geliyor. Pınar nereden çıkar? Dağdan çıkar. Kökeni dağdadır. O dağ, dağdan çıkmasının sebebi gökten inen karlar ve yağmurlardır. Dağın derinliklerine, kayalara akar bunlar, boşluklarda birikir. O boşluklarda bir yerden patlar. O patlayan yerler pınar olur, aşağı salınırlar. Belli bir zaman sonra biterler onlar. Çünkü pınardır onlar. Allah bu şeytanın verebileceği vesvese sebebiyle yufecirune tefcira. Yufecirune patlarlar. Öyle bir yani fışkırıyorlar ki. Ya, bitmeyecek gibi yani. Yufeccirûne, ifadesi zaten aktıklarını gösteriyor tefcira, manayı kuvvetlendirerek de diyor ki öyle bir fışkıracaklar ki dolup taşıp yani. Herkese yetip de artacak kadar baldan, sütten işte o güzel ırmaklar müminlerin hizmetine, Allah'tan korkanların hizmetine sunulacaktır. Şimdi bitireceğim çünkü son, bu ayetle noktalamıyorum sonraki ayetler buna bağlı. Allah müminleri şimdi vasf ediyor. O müminler ki, o cennette Allah'ın kullarım diye hitap edeceği, kendisi yaklaştıracağı, ikram edeceği kullar ki, bin بِالنَّذْرِ Adak adadıkları zaman adaklarını yerine getirirler. Yani sözlerini, vaatlerini tutarlar. Gerek bu vaatleri Allah'a olsun, gerek kulların kullara verdiği vaatler ve sözler olsun, mümin asla ve asla sözüne ihanet etmez. Zaten münafıklığın alametidir. Değil mi? Dört şey varsa o halis münafıktır. Vadavada alafe vaad ettiği zaman sözünde durmaz işte bu münafıklığın alametlerinden bir tanesidir. Yufununa B Nevri veya Hafuuna Yav mankane Şerrruhu mustatira. Onlar adakları yerine getirirler sözlerinde dururlar, öyle bir günden korkarlar ki şerri her tarafa yayılmıştır o günü. Şerri her tarafa yayılmıştır. Niye o gün herkes ağlar, gözlerinden kanlar akar insanların, göz çanakları kurur adeta, öyle kanlar akmaya başlar. Artık gözyaşı biter kan akar. Kulak memelerine kadar, bellerindeki kemellere, dizlerine kadar insanlar gözyaşının ve kanın içerisine boğulur. Herkes de korku vardır. Ama Allah'ın dostları la havfun aleyhim ve la yahzanun. Onlar korkmaz. Onlar hüzne uğramazlar. Allah onların kalplerinden çekip almıştır. E dünyada korktu onlar. Kafirler korkuttular onları dünyada. ordularıyla, paralarıyla, askerleriyle, hapishaneleriyle dünyada korkuttular. Ellerinde var olan malları almakla korkuttular. Onlara zulmetmekle, öldürmekle korkuttular dünyada. Kim dünyada korkarsa ahiret korkusundan emin olur. Kim dünyada korkmazsa ahirette korku onu bekler. Dünyadayken Allah Subhanahu ve Taala'ya olan imanlı sebebiyle korkutulmadıysanız kıyamet günü sürekli korkacaksınız. Tıpkı bir kabustan uyanmak isteyeşinize rağmen uyanamayışınız gibi. Sonsuz artık Sonu yok onun. O gün şer başlamış, herkes korkacak. Ama Allah'ın dostları, mutlusun niye? Dünden beri inandığın şey olmuş ya. Rüya görüyorsun, rüyada olacak bir şey Allah sana vahyetmiş, göstermiş. Sonra gerçek hayatta olayın olduğunu görüyorsun, diyorsun ya ben bunu görmüştüm arkadaş ya. Öyle bir mutluluk geliyor ki içine, ha? ben bunu biliyordum diyorsun. O bilgi insana ne katar? Huzur, mutluluk, ferah katar. Hüzün katmaz, korku katmaz. O yüzden o gün korku bu ayette ifade edilen genel bir manadır ama bu korkudan müminler emindirler. Emandadırlar. Allah onları kurtarmıştır bunlar. Ve yut'imûnet ta'âme. Hala vasıflarına devam ediyor o müminlerin. Onlar yemek yedirirler. Ala hubbihi. Severek yemek yedirirler. Bütün peygamberlerin sünnetidir yemek yedirmek. İnsanın kalbini çalan metotlardan bir tanesidir. Yani İbrahim Aleyhisselam misafir olmadan sofraya oturmazmış. Bütün peygamberler kavimlerine tebliğe onları yemeğe çağırmakla başlamışlar. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de ilk daveti yaptığı sırada bütün akrabalarını yemeğe çağırdı, yemek yedirdi. Ondan sonra arz etti daveti onlara. O yüzden Rabbani bir davetçinin davet ettiği insanlara yemek yedirmeden onlara kendi Mülkünden var olan bir şeylerden fedakarlık yapmadan kendi dinine çağırması aklın ve şeriatın kabul ettiği bir şey değildir. Bu kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Davetinizde netice istiyorsanız yedireceksiniz. Ama malınızı iyilere yedireceksiniz hak edenlere. Çünkü Allah diyor ki size ne oluyor da malınızı sefihlere yediriyorsunuz Nisa suresinin ilk ayetlerinde. Malınızı ahmaklara, sefihlere yedirmeyin. Sefih kimdir Kur'an'ın ifadesiyle? وَمَنْ يَرْغَبْ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَٰهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ <نَفْسًا> İbrahim'in tevhid dininden ancak akılsız, sefih, ahmak yüz çevirir. Tevhid üzere olmayan insanların hepsi sefihdirler, akılsız, ahmaktırlar. Onlara malınızı boşuna yedirmeyin. Ama davetiniz gereği, baktınız davete icabet etmiş, göğsünü açmış, dinliyor, kulak veriyor. İşte ona yedirmek Allah Subhanahu wa Taala'nın emirlerinden bir emirdir. Müminlerin vasıflarından bir vasıftır. Ve yut'imuna ta'am ala hubbihi miskine yedirirler. Yani ihtiyacı olan kişiye. Ve yetimen yetime yedirirler. Ve esira esire yedirirler. Bu bizim hanif dinimizin bir gereğidir. Ancak bu esir ifadesinin hakkında ulema ihtilaf etmişler. Bir grup demişler ki esirden kasıt Müslümanlarla savaşan, bagi olan hariciler ve halifeye karşı çıkan bagiler gibi topluluklar, Müslüman fasık esirlerde demişler. Bir grup demişler, hayır müşrik, Müslüman, bütün esirler bu kapsamın içerisindedir. Üçüncü grupta demişler ki, kılıç ayetiyle beraber bu ayet nesholunmuştur demişler. Çünkü artık orada e, kılıç ayetiyle beraber müşriklerle savaş emrinden sonra müşrik savaş esirlerine dahi yemek yedirmek yasaklanmıştır demişler. Ama doğru olan görüş tercih edilen müfessirlerin bu kadar kavli topladıktan sonra racih olarak koyduğu görüşüdür ki Allah Azze ve Celle subhane ve teala zaten müşrik esirlerin öldürülmesinden razıdır. Nitekim Bedir savaşında yaşanan hadise bunun en açık göstergesidir. Bedir savaşında alınan müşrik esirleri ne yapalım diye Resulullah istişare ettiği zaman aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir diyor ki onları İşte fidye karşılığı serbest bırakalım, para alalım onlardan. Ömer diyor ki hepsini öldürelim. Herkes de karşı tarafta en yakın akrabası kimse onu öldürsün. Bakalım kim Allah seviyor ortaya çıksın diyor. Sonra Resulullah sallallahu sellem, Ebu Bekir'in görüşünü alıyor. Sonra Allah ayet indiriyor. Eğer belli bir güne kadar ecel olmasaydı, vakit ertelenmemiş olmasaydı size diyor bir azap dokunurdu diyor. Allah Ömer'in kavlinden vazıydı, subhanahu ve sellem. Yani esirlen hepsinin öldürülmesiyle Allah'ın hükmü. Subhanahu wa ta'ala. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le istişare etti onun görüşüne gitti. Sonra da Ömer'e ağlayarak, ya Ömer Allah senin istediğinden razıydı diye söyleyince Ömer de oturup onlarla birlikte ağladı bedir günü. İşte o gün ortaya çıkıyor ki müşrik esirler öldürülür. Zaten onlardan fidye alınmaz. Dolayısıyla yedirmek gibi bir şey söz konusu olmaz. Alimler demişler ki Allah bunu imamın tasarrufuna bırakmıştır. Eğer imam içtihat ederse müminlerin halifesi Müminlerin devlet başkanı. Eğer içtihat ederse e, belli bir maslahat gereği onları yedirebilir, onlara iyilikte bulunabilir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. E, i̇nşallah ayetlere devam eder çünkü devam ediyor Müslüman, Müslümanların vasıflarını saymaya. Bir dahaki dersten kaldığımız yerden Allah nasip ederse inşallah devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulün sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ alamin سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله لا تستغفروا وتوبوا